وَلَئِن أَخَّرْنَاهُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 Kötülükler başımdan gitti der. Sevinir, övünür. Ve ve Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُ وَبَوَّئْهُ بِصَدْرِكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَهُ مَلَكٌ إِنْ نَمَا أَنْتَ نَذِيرٌ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 Her şeye vekildir. اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدَعُوا مَنْ اِسْتَطَعْتُمْ وَدَعُوا مَنْ اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ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 Ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Yaptıkları orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır. E famen kana ala baynatin min rabbihi ve yatluhu shahidun minhu ve min qablihi kitabu Musa Vemin قَبْلِهِ كِتَابُ Musa imama ve rahmeh, hulai k yemin onun ve onunla kifri onunla kifri onunla kifri مِرْيَةٍ kifri إِنَّهُ kifri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 o zalimler Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar ahireti inkar ederler. Hulâike lem yekûnû mu'cizîne fil ardı ve mâ kâne lehum min dûnillâhi min evliyâ.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 Gerçeği dinlemeye tahammül edemiyorlar ve onu görmüyorlardı. İşte onlar kendilerini zarara uğratanlardır. Uydurdukları şeylerde kendilerinden kaybolup gitmiştir. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الاخسرون. Hiç şüphe yok ki, ahirette en çok zarara uğrayacaklar işte onlardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا ve الصَّالِحَاتِ وإخبتون. İlā Rabbihim ulāik aṣḥāb al-jannah, ulāik İman edip salih amel işleyenlere ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar Orada ebedi olarak kalacaklardır. مَثَلُ Bu iki grubun hali, kör ve sağırla... görüp işiten kimsenin hali gibidir. Hiç bunların hali biri olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Wallad-e-ursal-ne Nuhan ila qoumhi, Inni lakum nazerum biin, Allâ ta'gudu illa Allah Inni.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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا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 Basit görüştüğü alt tabakamızdakilerden başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı hiçbir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu sanıyoruz. Dediler. ''Quala ya kavmi eraeytum in kuntu ala beynetim min rabbi ve atani rahmeten min indihi fa ummiyet aleykum.''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 fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُن۪ي مِنَ اللّٰهِ اِنْطَرَتْتُهُمْ اَفَلَا Ey kavmim! Eğer ben onları kovarsam, beni Allah'a karşı kim savunur? Siz hiç düşünmüyor musunuz? Ve, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, الله izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle,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 Bizimle tartıştın ve tartışmayı çok uzattın. Eğer doğru sözlü kimselerden sen, bize vaat ettiğin azabı başımıza getir dediler. قال إنما يأتيكم به الله إنشاء وما أنتم بمعجزين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 Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar. Sendeki, ki, eğer onu uydurmuşsam suçum yalnız bana aittir. Ama ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım.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 "Qul nampil fiha min kullin zoujain واهلك من سبق عليه القول Nihayet emrimiz gelip tandırdan sular fışkırmaya başlayınca Nuha.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 "Sawi, "İla jebli, yacımlı min alma." "Sawi, "La yacıma alim min amri Allahı illa min Oğlu, ben bir dağa sığınacağım. Hmm. O beni sudan korur dedi.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 Nihayet, ey yeryüzü suyunu yut ve ey gök, sen de tut dendi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemide cüdiye oturdu ve haksızlık yapan kavim kahr olsun dendi. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ بَن۪ي مِنْ اَهْلِي وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِم۪ينَ Nuh Rabbine nida edip, Ey Rabbim şüphesiz ki oğlum benim ailemdendi. Doğrusu senin bağdin de haktır ve sen hakimlerin hakimisin dedi. وَلَيَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ senin ailenden değildir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 ليا denildi ki ey Nuh Bizden sana ve seninle beraber olanlardan türüyecek ümmetlere verilen emniyet ve bereketlerleyin. Onlardan türüyecek öyle ümmetler de var ki, biz onları rızıklardan faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acı bir azap dokunacaktır. Tilka min enbâil gaybi nûhîhâ. İle ma la min Ey Muhammed, işte bunlar sana vahyettiğimiz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 وَيَا قَوْمِ استغفروا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَرَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَرَارًا وَيَزِدَكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ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 إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ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 koştuğunuz ortaklardan uzağım haydi hepiniz bana tuzak kurun sonra da bana hiç mühlet vermeyin inni tevekkeltu ala llahi rabbi ve rabbikum ma min dabetin illa huve akhizun bina sıtihâ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 Vallamma jaa a amrana najeena Hudu ve Ladin amanu maaheu bir rahmetin minna ve Azap emrimiz gelince Hudu ve onunla beraber iman edenleri.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 Onun peygamberlerine karşı geldiler. Her inatçı zorbanın emrine tabi oldular. Onlar... Bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar. İyi bilin ki ad kavmi Rablerine inkar ettiler. Yine bilin ki hudun kavmi ad Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Ve ilahimü dâ'khum salihā, qāl yā qāmī ʿabdūllāh mā l-kum min ilāhin wa'yru. Eşedumley <Sessizlik> Semut kavmine de kardeşleri Salih peygamber olarak gönderdik. Salih Ey kavmim.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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوًا طب هذا أتنهانا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك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 Allah ﷻ diyor: "Ya kuym, eğer Allah ﷻ beni Salih dedi ki: "Ey Kamim."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 ve قوم هذه ناقة الله في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء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 Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavmi Rablerine inkar ettiler. Yine iyi bilin ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaşıp gitti. Ve <gülüyor>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 ve amraatuhu qaaimatun fedahikat febeshernaaha biishaaq febeshernaaha biishaaqa wa min waraa'i İbrahim'in hanımı ayaktaydı. Bu sözü duyunca güldü. Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından da Yakup'u müjdeledik. Konet ya şeyun İbrahim'in hanımı vay başıma gelenler ben bir kocakarı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşırtıcı bir şeydir, dedim. ''Kalû, ete'cebîne min emrillâhi rahmetullâhi ve berekâtuhu aleyküm ehlel beyt, innehû hamîdun mecîd.''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 İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince elçilerimizle Lut kavmi hakkında tartışmaya başladı. <gülüyor> Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu, çok içli ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi. Ya İbrahim, uagrızan hada. Rabbik. Vainnham aatihim, ghabun, wyr mardud. Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Rabbinin emri gelmiştir. Şüphesiz ki onlara geri çevrilmeyecek bir azap gelecektir dediler. Elçilerimiz Lut'a gelince... Onların yüzünden kaygılandı ve onlardan dolayı göğsü daraldı. İşte bu zor bir gündür dedi. Ve câehu qawmuhu yuhra'ûne ileyhi ve min qablu kâlu yâmelûne s-seyyât.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 Lut onlara, ''Ey kavmim, işte bunlar benim kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin için de beni rezil etmeyin. Sizin içinizde aklı başında bir adam yok mudur?'' dedi. ''Kalû, lekad alim mâlenâ fi banatik min hakkin ve inneke lete'lemu mâ nurîb.'' Kavmi Luta sen de biliyorsun ki bizim senin kızların da hiçbir hakkımız yoktur. Bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun dediler. O le lau enne le ila Luta keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya ''Sağlam bir kaleye sığınabilseydim.'' dedi. ''Qalû in Lûtu inna rüsülü <gülüyor> Rabbike len yasilû ileyke fe esri bi ehlike bi kita'in minel leyl.''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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا عَاليَاهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ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 Velia Medyan akrabım Şuayba. "Söyledi: "Ya kovum, Allah'ı ibadet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 Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Beqiyetullahi <Sessizlik> khoyrun lekum in kuntum mu'minin. Ve ma ene aleykum bi hafîz. Eğer iman eden kimselerseniz, Allah'ın bıraktığı kar sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim. Kâlu yâ şü'aybu esalâtuke te'muruke en netruke mâ ya'budu âbâuna ev en nef'ale fî emvâlinâ. او ان نفعل في اموالنا ما نشاء halkı ey şuaib babalarımızın taptığını veya mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor Yoksa sen elbette yumuşak huylu ve aklı başında bir kimsesin, dediler. قَالَ يَا قَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ İn <Gülüyor> Şuayb şöyle dedi Ey kavmim ne dersiniz eğer ben Rabbim tarafından gelen bir delile dayanıyorsam